güzel anlaşılması için güzel anlaşılması için şu şube şube Allah'tan korkan bir göz harama ısrarla bakar mı? bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim dünyalık bir kadın görür Gözünü ondan sırf Allah korkusundan çevirirse bütün damarlarında imanın lezzetini bulurdur. Düşünün şimdi çok sevdiğiniz birisi size bir ikram etse güzel bir yemek yeseniz ve çok bunaldınız güzel bir duş aldınız insan nasıl şöyle bir rahatlıyor yediğinden, içtiğinden haz almıyorsan Demek ki imanın da bir lezzeti var. Allah bunu tadanlardan eylesin. İşte taklit yoksa, tasub yoksa, bu lezzet vardır. İşte bu noktada da bazı meselelerin gündeme gelip izah edilmesi gerekir. Aynen mesela, bir iştahat kelimesini, bir taklit kelimesini anlatırken, ne yapıyoruz? her zaman muhtaç olduğumuz gibi bu Allah'ın kitabına gidiyoruz. Seçiyoruz ayetleri. Bakıyoruz bir ayet geliyor. Ey Resul indirdiğine uy diyor. Düşünün kardeşlerim bir Allah'ın Resulü imanda şahadette ismini söyleme mecburiyetinde olduğumuz bir Resul dahi İndirilene uymakla mecbur tutulmuş mu? Aleyküm selam Kısamış gelin. İndirilene uy derken indirileni bilme, öğrenme gerekiyor kardeşler. Sonra bakıyorsun indirdiğinden hükmet Bir Resul dahi indirilenle hükmetme ve indirdiğini gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Bir Resul dahi gördüğü şekilde değil gösterildiği şekilde hükmetmekle mükemmel. Ve yine ayeti kerimede indirdiğini tebliğ et diyor. Bakın dört tane ayeti kerime un, hükmet gösterildiği şekilde ve tebliğ et diye Rabbimiz'in kitabındaki dört tane ayet Rabb'im anlayanlardan eylesin Allah cehaletinizi gidersin imanı sevdirsin düşünün kardeşlerim Allah'ın ayetlerini okusak bu dört ayetin üzerinde hassasiyetle dursak Vakıd hiç daha müzul sebebine, kelimelerin ayrışmasına bile gitmeden ayetleri peşi peşine yazsak. indirilene uy, indirilene hükmet, indirileni gösterdiğim şekilde hükmet ve indirileni tebliğ et. Bir resul dahi bulunan mükellefse ve biz bir kul olarak indirilene uymakla mükellefsek, indirilen öğrenme mecburiyetindeyiz. Eğer öğrenmezsek taklit hemen yanı başımızda ve taasup ve birinin sözüne muhtaç olma bunların hepsi Rabbim bunu anlayanlardan iyisin kardeşler. İşte İhim, aynen bahçeye verilen bir su gibidir Allah hepimizin ilmini arttırsın şu da hepsini Allah benden daha hayırlı o daha iyi neylesin şu yürüdükçe bahçe güzelleşir şu bollaştıkça artık oranın güzelliğine bakmaya kıyamazsın kardeşlerim. İşte ilim, Resul'lerdeki güven, Resul'lerdeki sığınma, Allah'a karşı olan sevgileri, Allah'a karşı olan haşyet duyguları, ona tevekkül etmeleri, ona kavuşmayı istemeleri, ona sığınmaları hep bunun akabinde gelen şeylerdir. Allah bir an olsun nefsinize bizleri düşünmesin kardeşler. Karhak Ebu Meyaz'a bir yazarsın koca sohbaktı diye cevap verelim Korku şuhedem. Allah korkusu. Kalbin titremesi. Düşünün. Ya Rabbi o benim oğlum Ey Nuh o senin oğlun ama o kafirler grubundan dediğinde muh Allah korkusundan yani haşyetten titremeye başlıyor Ya Rabbi Andolsun ki ben hata ettim diyor ve Rabbim'den tövbe istifada bulunuyor düşünün bir babalık merhameti bir tevhid çizgisi muh'un titremesine sebep oluyor mu? Rab'bin haktan ayırmasın kardeşler. Sağ olun. Sağ olun. Onun için elim Allah'tan gelen ilim ve Rabbimizin ayetlerimizin, ayetlerinin üzerimizdeki hakimiyeti sürekli okunması, sürekli gündemde kalması bizim de cevval olmamıza sebep olur. Onun için bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir nikahta, bir nasihatta, bir cuma hutbesinde, bir bayram hutbesinde sözlerin en güzeli, Allah'ın kenarı, yolların en güzeli, Muhammed'in yolu ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Bakın kardeşlerim, İlim'in olmadığı yerde taklit vardır. İndirilene olma değil, âleme olma gündemdedir. Düşünün, alimin hiç mi günde yeri yok? Var. Allah onlardan razı olsun. Allah Rabbani alimlerin sayısını artırsın. Onlar meşaledir, fenerdir, nurdur. Bizim önümüzü aydınlatan rehberlerdir ama ne zaman ki Allah ve Resulü'nün sözlerini bırakıp da kendilerinden bir şey demişlerse o zammı galiptir. Zammı galip olansa ona hayır getirebilir ama hataysa haktan bir şey ifade etmez kardeşlerim. Allah hem kendini terbiye eder hem de ilim kıymetini bilenlerden eylesin bize. Eğer ilmin kıymeti anlaşılmazsa bakın atalarımızın dediği gibi ahmak, cahil alimin kıymetinde ne anlar? Diyor. Düşünün bakın taberanın yüceniz sayılı okursanız Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yine davetlerden birine çıkıyor bir badiyeye uğruyor. Ve onları Allah'ın dinine davet ediyor. Orada bir bedeli Allah'ın Resulü'nün önüne öldürmüş olduğu bir kelere atıyor. Diyor ki şu keler diyor sanih fastikle sana iman ediyse ben de sana iman ederim. Diyor. Allah Resulü'nün sallahu aleyhi ve sellem o dedeviye hiç sert cevap vermiyor direkt önüne attığı o kelere bakıyor ey keler ben kimim diyor keler Rabbine uzun yiyince hamdü senada bulunduktan sonra sen o alemlerin Rabbına, Rabbının Resulü diyor. dedevi şöyle bir bakıyor burnuna silkiyor. Bu büyücüden, seyirbazdan başka bir şey değil deyip çekip gidiyor. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Gelen hayır varsa onu kabul eden bir kalp nasip etsin bizlere. Bu emriyi vermemin sebebi şu kardeşlerim. Cehalet başa beladır. Cehalet haktan gelenin kabulüne engeldir. Tarlayı temizlemezsen, taş varsa, alttan gelecek tohum çıkacak yer bulamaz. Eğer ağaçta budanacak bir yer varsa, onu budamazsan, o ağaç viranı olur. Sonra piç olur, meyve vermez. Düşünün, yine nefsi arzuların ön plana çıkması, Haktan gelenin kabulünü engeldir. Bir ganimet malı dağıtılırken birinin gelip Allah'tan kork Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in gökten bana vahiy geliyor. Gök gücünün emini ben değil miyim çocuğunu hatırladınız mı? Bir peygambere Allah'tan kork denir mi? Denmez değil mi? Peki Allah'tan kork derken burada bir itamın olduğunu ve adaletle hükmetmediğini Allah'a isyan ettiğini belirten bir söz var değil mi karşıdakinden? Kendisi uyarıldığı halde gökyüzünün emini ben değil miyim dediği halde hala karşıdakinin Allah'tan kork diyerek gittiğini okuduk duyduk değil mi? Rabbim kalbimizi körleştirmesin. Bakın şey, akabinde söylenen sözleri çok güzel yakalayalım kardeşlerim. Aleyküm. Kalp kölelirse haktan gelene vallahi mani olur. Aleyküm. Bakın ne diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bundan aleyküm. diyor öyle gelecek ki yaşları aleyküm. genç hülyaları bozuk, kafaları tıraşlı Namaz kılacaklar ama kıldıkları namazın yanında sizinkileri beğenmeyecekler. Oruç tutacaklar, oruçlarınızı beğenmeyecektir. Foto <gülüyor> tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar. O çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor. <gülüyor> Kim bunlar? Bakın, <gülüyor> bu peygambere Allah'tan kork diye Peki, bu noktada ele alalım. Emin Haşet nedir diye soran kardeşimiz. Korku. Bugün küçük gençlerden bir tanesine dediğim gibi. Emin, baban sana bir şey söylese. Sen beni zıttına yapsan. Baban eve geldiğinde kalbim ne yapar? Çarpmaya başlar. Korku neydi? Yasak konan bir şeyden yasaklayan şahıstan birebir muhakkak hale gelmeye yaklaştığında senin tansiyon çıkmaya kalbin küt küt artmaya kan basıncının yükselmesine sebep olur değil mi? Haricinde de baktığınızda kardeşlerim korku hasletinde aşırı gitmeyle bugün bu vaziyete gelmişlerdir. Aleyküm hoş hoşgeldiniz. Peki Allah korkusu bir Resul'a dahi Allah'tan kork demeyi mi gündeme getirir? Demek ki bir vaka gördüğümüzde bir mesele olduğunda açayım inşallah Hüseyin. Bizim gördüğümüz gibi olmayabilir. Bunun için Allah kitabında her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Bu semaya kadar gider. İnsan her gördüğünü, anladığını, yakaladığını zannetse, herkes alim olsa, ne alimin ne de cahilin çizgilerini ayırmak mümkün mü? Mümkün değil. Rabbim Hak'tan ayırmasın kardeşlerim. Allah hayra anlayanlardan eylesin işte Allah korkusu halbin Allah korkusundan titremesi itaatla gündemdedir nasıl ki Nuh Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi benim oğlum ey Nuh, cahiller gururundan olma evet o senin şubundan ama kafirler gururundan dediğinde Nuh nasıl titredi peki o titriyen Nuh kendi kavminin helakını istediğinde Allah onları helak etmedi mi? etti demek ki hepimiz vahye muhatap insanlarız hepimiz bu ruhu teslim edene kadar Müslüman olma mecburiyetindeyiz hepimiz cevval olmak zorundayız Gördüğümüz bir şey olabilir eğer gördüğümüzü analiz edemeyecek bir bilgiye sahipsek o zaman aynen Darimi'nin 210 yılı rivayetinde naklettiği gibi Ebu Musa ile Şari'nin mecliste insanların halkalar olup her halkanın başına birisinin durup La ilahe illallah de, demelerini gördüğümde İbni i kapısına gelip ne diyor? Mescitte bir şeyler gördüm ama haktan başka bir şey görmedim. Hayırdan başka bir şey görmedim ama emsalini de bilmediğim için müdahale de etmek istemedim diyor. Bakın Allah ondaki anlayışı ondaki sabrı meseleyi gördüğünde hemen müdahale etmeyin. Kendinden üsttekine gitmeyi bizlere nasip etsin. Allah önümüzde giden Rabbani alimleri de nasip etsin. İbn-i geldiğinde bakın ondaki tepkiye bakın. Onlara söyleseydin ya, günahlarını bir bir saysalardı, o onlara yeterdi diyor. Hiç mescide gitmeden takındığı tavır. Ve onların tepesine dikilip, ne yapıyorsunuz? Hayır diyor. Hayırdır. Nice hayra kavuşmak isteyen vardır ki asla kavuşamamıştır diyor. Görüyor musunuz feraseti? Allah'ın lakin bizlere de neslimize de çocuklarımıza da nasip etsin kardeşlerim. Ama nasıl buna erişmiş? Alo. aleykümselam selam ve rahmetullahi ve Yedi birazsın tamam inşallah Allah razı olsun aleyküm. Bakın bir gün Allah Resulü Anis Salatinesinin bazı masiyat ediyor. Kimileri oturuyor, kimileri yürüyor. Allah Resulü oturuyordur Anis Vesselam i̇bn Mesud kapıdan yeni girmiş hemen oturuyor. Gel diyor. Allah seni ilmin dağarcığı kılsın diyor. Allah bu dualara masal alanlardan eylesin. İşte bu İbn-i Mesud vallahi ben sizin kafir olarak öldürülmemizden korkuyorum diyor. Hayırı uman o insanlara. Ve Gavi diyor ki hakikaten diyor oradaki insanlar tek tek zapt edildi ve nehveren günü hepsi dinden çıkmış mütebden olarak boynu durdurlar Allahu Ekber Rabbim haktan ayağılmasın İşte onlar Kur'an okurlar gırtlaklardan aşağı geçmezdir saçları tıraşlıdır hülyaları bozuktur derken hep düşünceleri genç şimdi bir genci düşünseyin onun hiç oturmuş bir şeyi yoktur Hatta halk arasında bile yöreye göre kızan, delikanlı değil mi? Çelebi. Bu şekilde ifadeler alır. Aman dokanmayın ya. Üzerine gitmeyin. Yumuşak davranın. O şimdi deli deli derler. İşte yaşları genç, hülyaları bozuk derken bu tip insanları ele aldığımız zaman hemen kızan, hemen köpüren, karşına dikilen, Bazen hakkı bile anlamaktan imtina eden insanlar olduğunu görürsünüz. Allah bizlere hayırdan ayırmasın, ilim versin, yumuşaklık versin, tenilen hareket etmeyi bizlere nasip etsin. Bunlar hakikaten kazanılması gereken unsurlar kardeşlerim. Fellması kendi zemininde en ana böyle tek tek işlememiz gerekiyor aynen bir bahçıvan. her gün nasıl bahçesini üşenmeden tınar ediyorsa, çapalıyorsa o toprağı havalandırıyorsa bizlerin de tek tek o toprakları tek tek havalandırması gerekiyor. Aleyküm selam. Düşünün bir kış oluyor kar çok yağıyor tutuyorsun ağacın dibine karı toplayıp yığıyorsun. Yedin Normalde kar üşütmez mi insanı? O kar bile ağacın dibine böyle küme yapıp onu oraya tapışladığınız zaman onun donmasına bile mani olur. Bu bir ilimlendir. Düşünün, Adem cennetteyken çalışmaya ihtiyacı yoktu. İşlemiş olduğu bir hataya binayen cennet gibi bir nimetten mahrum oldu mu? Dünyada eziyet, çile sıkıntı oldu. Adem önce toprağı açtı. Taşını temizledi. Sürdü ve buğdayı ekti. Kime muhtaç kardeşlerim? Allah'a her şekilde muhtaçız. Allah'ımı anlayanlardan eylesin. Musa Aleyhisselam'ın Ya Rabbi dilimi çöz. Göğüşümdekini al. Sözüme tesir gücü ver. Bu duanın kıymetini anladık mı şimdi? Peygamber bile olsan, kul olsan, bir davetçi olsan, ne olursan o, konuşsan bile tesir gücünü verecek Allah kardeşlerim. Allah haddini bilen Rabbini bilen duracağı yeri bilen nefsini onun yanında boyun eğdiren sanmı kullardan eylesin bakın iblise bakın kardeşlerim o da cennete çıktı o da meneklerden konuştu ama kibirlendi büyüklendi hakkın emrinden yüz çevirdi. İşte bu da imanla tevhidin çizgileridir. İmandaki müşkülatlar yani şube şube olan Allah Hazreti Celle'nin mümin erkeklere söyle "Gözlerini haramdan sakınsınlar ifadesi imande olan bir şeydir. Bunun zıttına hareket eden Birisi imanı bozulmaz. Ama ben sana sözde et dediğim halde seni sezde de mani kılan nedir sorusunda hala dillenme, hala bir şeyler getirme kişinin tamamen dinden çıkmasına, ebedi cehemene gitmesine ve kafir olmasına sebeptir. İşte bu ruhid boyutudur. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kibir, yani kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin kokusunu duyamaz ifadesi bu noktada söylenen bir şeydir. Sahabenin bakın imani meselelerde, ey Allah'ın Resulü ben elbisenin güzelliğini severim. Bakın demek ki yanlış anlaşılmaya müsait olacak bazı şeyler var. Allah onlardan razı olsun. Onların soru sorma, dinlerinde öğrenmedeki hırsını Rabbim bizlere de versin. Ben emri senin severim. Kokunun güceliğini severim. Ayakkabının en iyisini. Hangimizde yok ki bu beşer olarak. Her insan bunları sever. Gücü nispetinde de bunları yapmayı sever. Ama işte bunlar nedir? Aleyküm selamlar Bunlar kibirde. Allah güzeldir, güzeli sever diyor. Birine bir rahmet verdim onu üzerinde görmeyi ister diyor. Kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. Bakın burada Allah azze ve celle Adem aleyhisselama şuna yaklaşma dedi. İblise de secde et dedi. İkisi de emir, ikisinin de tutulması gerekiyor ve nehriden de uzak durulması gerekiyor. İkisi de hata etti, ikisi de emrin dışına hareket etti. Bunun ikisine de İslam'da isyan denir kardeşlerim. Ama ikisinin de isyanına baktığımız zaman aynı değil. İkisi de hakka karşı ama yapılan amel cinsi bir değil. İşte şufur da şube şubedir. İman da şube şubedir. Bu noktada bunun güzel yakalanması gerekiyor. İblis bilerek, isteyerek secde etmedi. Adem hata ile ve kandırılarak ama her ne olursa olsun işlememesi gerekiyordu. Ama bir yerini ihmal etmesi Allah Azze ve Celle ayeti kerimede ne diyor? Adem cennette melekler gibi ebedi olmaya arzuladı. Peki ayetlerde hiç Adem sen cennette şu kadar kalacaksın ifadesi var mı kardeşlerim? Yok. Neden bu durdu ya? düştü onların yaşantısı savaşına gitti onlar gibi olmaya cennette ebedi kalmaya hazırlıyordu hangimiz arzulamaz ki bunu ama düşman uyumaz lanetli şeytan oradan onu yakaladı ve ne yaptı onu elinden mahrum etmek için ne yaptı kardeşlerim bir tek yasaklanan şeye gitti. Allah zinaya yaklaşma diyor. Yapma demiyor. Kadına diyor ki dışarıya çıktığında dış örtünü takın. Koku sürünme. Erkeklerle tokalaşma. Bir erkekle baş başa kapalı kapılar ardında durma. Bütün bu nasları yaptıktan sonra Hala birisi zina ederse, bekarsa yüz sopa ve sürgün, evli ve dursa rejim edilerek öldürülme cezasını hak ediyor mu etmiyor Allah bizleri mufirat eylesin, hakkı kulak verenlerden eylesin, nefsini gizginleyenlerden eylesin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi yüreğinin bir delikten iki kere sokulmaz diyor. Eğer Allah Azze ve Celle aleyküm masayı toplayın bir gençler oraya koyun inşallah Allah Azze ve Celle küçük demeden büyük demeden bizlere Adem Aleyhisselam'ın başına geleni bildirmezse bizim de çok uyanık olmamız lazım. Rabbim haktan ayırmasın razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ahlakını güzelleştiren ki Hadis-i Şerif'e baktığımızda Allah'ın Resulani en iyi tanıyan Ayşe annemiz değil mi? Ona sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'da diyor mu? Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin. Rabbim onunla haşır neşir olmayı, onu sürekli okumayı, bıkmadan okumayı, sürekli okumayı, hayata geçirmeyi nasip etsin. İşte sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, her anda onu devamlı okuyan onu söyler. O yoksa, ondan gayrı her söz söylenir. Onun da bir değeri var mıdır? Yoktur kardeşlerim. Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeye hepimize nasip etsin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurullah ve tadıleyim. Velhamdülillah herhabdül alem. Burada kardeşlerimiz var. Onların karnı açık. Biz bir boğaz harbine gidelim. Gelelim inşallah. Ee, aslında Hüseyin'den saçları genç, hülyaları bozuk derken yaşlı bile olsa amin cümlemize yaşlı bile olsa genç yaşlı olanların ruhunu onda olacağı bakın o vasıftaki insanları gündeme aldığımızda 80 yaşındaki bir adamın dahi o deli karnının yaşları genç olan insanların hülyalarının bozuk olduğu gibi bozuk olduklarını görüyoruz. Aynen ahlaktan. Ama zahirende hakikaten saçlarını kazıttıklarını görüyorsun. Vaka olarak da bu var. Vaka olarak da var. Ve ikisi de zuhur etmiş. Evet. Ben müsaade istiyorum. Monitordan uzak bir yerdeyim. İnşallah müsait olduğunda tekrar dönerim.